taş derken bir olabilir tuğla olabilir tamam mı taş cinsinden evet. olan şey veyahutta toprak cinsinden taş haline getirilen tulalar ve preketler. fark etmiyor evet. Evet. üçüncüsü diyor ki da hajar au alama lahu yemeyez bihi an gayrihi Üçüncü şerai olan şey Müslümanın mezarı başında bir taş koyup diğer mezarlara nazara ne yapıyor? Temiz ediyor yani tanıştırmak için. Ey işte bu benim babamın mezarıdır. bilmesi için. Tamam mı? Ve delilehu ma ahrajeh Abu Davud ve gayruhu bi sahih. İmam Abu Dawud Rahimahullah e, sünneninde ve İmam Elbani diyor ki "Hada hadisun sahih." Hadis şu عن المطلب بن أبي dedi. قال لما مات عثمان بن مضعون sallallahu aleyhi ve sebuh Osman bin Allah rahmet eylesin bir sahabeydi. Ahraja, ohruca bi cenazatihi. Onun cenazesi çıkarıldı Fedufine. Ey mezara kondu. Mezara konduktan sonra amara'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah rahmet bir şahsa, ey ashabından birisine dedi ki: ona emri vererek dedi ki git şu taşı getir gel bu sahabi radıyallahu anh o taşı almaya gitti ama ağır olduğu için kaldıramadı kaldıramayınca Allah aleyhisselatü vesselam bizatihi gitti demedi başkasına gitsen sen getir aleyhisselatü vesselamın tavaduuna baktınız gel ki gelelim bugünün müdürlerine bugünün patronlarına, bugünün hocalarına, bugünün şeyhlerine, bugünün imamlarına Herkes kendine kadem yapar. Herkesi kendine hizmetçi yapar. Niçin hocadır, şeyhtır, sapallıdır, nedir. bu ayrım yok. Resul, beşeriyetin, mahlukatın efendisi olmasına rağmen, biliyorsunuz, Medine Mescidi'ni bina ettikleri zaman kendi elleriyle, omuzu üzerinde taşları taşıyarak Medine Mescidi'ni bina etti. Tamam mı? Burada aynı şekilde bu sahabe taşı kaldıramayınca ağır olunca Aleyhisselam başkasını teklifi etmedi. Hemen gitti kendisini, kendisi o taşı aldı ve getirdi. Burada ne yaptım? Diyor ki felem yastati hamleh, ay حمل الحجر. O sahabi taşı kaldırmayı gücü yetmedi. Fakama ileyhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hasara an zira'ihi. Zira'ihi ay fistanuha bu şekilde yaptı. Tamam mı? Ve gitti taşı kaldırdı Ali Aleyhisselam ondan sonra, <gülüyor> Allah hamal ha, fowzag ve o sahabenin kaldıramadığı taşı kendisi gidip aldı ve Ebni Mad'un'un başı ucunda koydu. ve dedi ki Allahü Teala ve Selam, "Vallahi, Allahü Teala ve Selam, Allahü Teala ve Selam, Allahü Teala ve Selam, Allahü Teala ve bu kardeşimin mezarını bilmek ve ondan sonra benim ehlimden birisi ölürse onun yanında gömmek için. Yani bu taşı bir bereket veyahutta bir ibadet için değil, o mezar tanınması için. Belirti için. Efendim? Belirti, için. Heh, belirti için. Yani bilmesi için. O zaman alimler diyorlar ki, bu kişi ölüsü öldüğü zaman taş, küçük bir odun mesela küçük bir tahta tamam mı böyle bir karşı geçmeyecek şekilde ne yapar alır oraya koyar bunda bir sakıncası yoktur ama baş ucunda veyahut da 2 2 üçte böyle uzun şekilde kaldırarak Lillahil fatiha veyahut da işte Hasan Hasan Hasan Kaya veyahut da Yusuf oğlu Hasan Kaya 1960'ta doğmuş ve 1980'de vefat etmiş Lillahi'l-Fatiha Buna ne gerek var? Buna gerek yok evet. evet Ve burada biz Müslümanların mezarlarına baktığımız zaman tamam mı? Bakıyoruz ki bundan önceki anlattığımız hep bid'i mezarlara benziyor İlla ar-Rahimallah Allah celle celaluhu'nun istisna ettiği salih Müslümanlar müstesna. Ve bunlarda maalesef şiddet çok azdırlar. Ama o zaman her dininde samimi olan bir baba veyayahut bir anne vefat etmeden önce vasiyetine yazacak. Ben öldüğüm zaman benim arkamdan gül e, ağlamayacaksınız. Feryatlı bir şekilde ağlamayacaksınız yüzlerinizi, saçlarınızı, elbisenizi yırtmayacaksınız. Bağırarak ağlamayacaksınız. İçten gözler damlayarak veya da ağlamakta bir bez yok. Ama elbiseleri yırtarak, yüzleri yırtarak, saçları yırtarak, arkasında ağıt söylemek, şiir söylemek bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi kesinlikle haramdır. Şimdi vasiyet para hocam. Efendim? Şu kadar para vasiyet para para vasiyet ediyorlar. Kişi yani ölmeden önce tam öleceği zaman değil. Mesela diyelim ki daha önce yani hassa değildir şu değildir bayağı sağlamdır. Ve biliyorsunuz her Müslüman vasiyetini hazırlaması lazım. Ashab, ashab vasiyetsiz durmazlardı. Her Müslüman yani o zaman için vasiyeti yanında hazırdır. Ve hatta bazı âimler diyorlar ki vaciptir. Vasiyet vaciptir. Mesela birisine borcu var, birisine alacağı var, ne yapacağı var, ölümüyle ilin, kalbını kalmıyla ilin, şudur budur falan. Mesela bazılar diyor ki mesela işte beni filan kabirhanede beni gömmeyin, filan kabirhanede beni gömün, filan adamın yanında beni gömme, gömmeyin, filan yanında beni gömün, tamam mı? Filan yanında beni gömün bir sakıncası yok. Filan yanında beni gömmeyin çünkü adam şerlidir diyor ki ben onun yanında beni gömmeyin. Veyahut da filan kabirhane hepsi, efendim hepsi Allah korusun zındık mındık dolu. Diyor ki beni o mezara değil de işte şu mezara beni gömün. Bu vasiyet. veyahutta işte bir kişi benden şu kadar alacağı var, benim şu kadar alacağım var. Tamam mı? Bazı yani bu vasiyetleri yapmak daha doğrusu bazı ânime diyorlar ki vaciptir. Hocam şimdi günümüzde adet olarak benim vasiyetim 3 milyar dağıtın fakirde. Bir sakıncası yoktur. Ölmeden önce yani. Ama tam hastalık esnasına geleceği zaman bu vasiyet yapmak doğru değil. Bu Çünkü onun hakkı değildir artık. Tam öleceği zaman bu varislerin hakkıdır ama ölme yani bu gibi hastalıklar olmadan önce bu vasiyeti yapacak işte mesela ben ölürse mesela işte bir mescit yapınız mesela filan yerde bir mescit yapınız veyahutta işte Kur'an kursu yapınız veyahutta okul yapınız veyahut da yol yapınız veyahut ben tamam mı işte hele zenginse mesela işte <gülüyor> şu şehirde bir mescit şu köyde bir mescit bu, bu vasiyeti yaptıktan sonra ve adam aniden ölürse onun çocukları bu vasiyeti yerine getirmeleri vaciptir. Tabii. O zaman bu hadise baktığımız zaman ve bu İmam Ebu Davud'un rivayet ettiği hadistir. Burada Allah sallallahu aleyhi ve sellem ibn Madunun kabri, yani baş ucu yanına ne yaptı? Bilinmesi için, tanınması için bir taş koydu. O zaman bu sünneti e, bu sünneti Uygulamak nedir? Sünnettir veyahut da bu fili yapmak sünnettir. Şimdi de dört mezhebin bu gibi şeyler hakkındaki görüşlerini anlatacağım acizane. Buradaki diyor ki bu meselede yani bid'i kabir veyahut da şer'i kabir konusunda dört mezhebin görüşü ve ilk önce İmam Abu Hanife rahimeullah'ın görüşü diyor ki قال الإمام محمد في İmam Muhammed biliyorsunuz İmam Abu Hanife rahimeullah'ın eee öğrencisidir. İsmi Muhammed bin Hasan eş-Şeybani. Bu onun bir kitabı var. İsmi ismi el athar Ve piyasada mevcuttur. Tamam mı? Rafidan bid'al kabr. İmam Muhammed rahimeullah Ebu Hanife'nin öğrencisi rahimehullah diyor ki bu bid'i kabirleri kesinlikle reddediyor. Ve diyor ki İmam Muhammed bu el kitabında İmam Ebu Hanife'den naklederek ederek diyor ki: "Akhberana Ebu Hanife." Dikkat ediniz diyor ki "Akhberana." Ay Ebu Hanife bize şu haberi verdi. Veyahutta bize şu sözü söyledi veyahutta bu tavsiyeyi yaptı dedi ki: "An Hammam an İbrahim." Tamam mı? "An Hammad" Ahbarana Abu Hanife An Hamad An İbrahim Hamad ve İbrahim Abu, İmam Abu Hanife'nin Öğretmenleridir Yani hocalarım Kale kane yuqal, kal Irfa'ul qabr Hatta yu'raf Ennehu qabrun Felayuta Kabri Mezarı Mezar Bilinmesi için Veyahut Mezar olduğunu Bilinmesi için Kimse ayaklarıyla Üzerine basmaması için Veyahut da Oturmaması için Mezarı ne yapınız Kaldırınız Tamam mı Kalan Muhammed, İmam Muhammed, İmam Abu bu sözünü aktardıktan sonra diyor ki, ve biihi nahaçuz, ve biz diyor İmam Abu Hanife'nin, Muhammed, ondan sonra İbrahim ve İmam Abu Hanife'nin söyledikleriyle aynısını biz de alıyoruz ve ot aynı sözü biz de söylüyoruz. Bizim görüşümüz de budur diyor. Nedir? Bu görüş nedir? Ve biihi nahaçuz, ve la nara an yuzad alimah, xarja mezardan çıkan topraktan başka toprak üzerinde koymak kesinlikle biz de caiz görmüyoruz. Ve bizzat bu kimdi, kimin mezhebidir? İmam Abu Hanife'nin ve onun öğrencilerinin mezhebi. Ey bir mezardan ne kadar toprak çıkıyorsa o kadarını koyacaksın. Başka bir şey koymayacaksın. Yok mermer <gülüyor> bina, kubbe, bu falan filan yok. Ve nekrahu en yücassas diyor İmam, İmam Muhammed Rahim Allah Ve diyor bu mezarın mermerleştirilmesi ve Yahutta su alaştırılması, Ve yani o zaman şimdiki bu modern sua yoktu, hani o zaman böyle beyaz şeylerden cepsçi şey, aynen sua gibi yapıyorlardı, <gülüyor> tamam mı? Avyuta veyahutta Ve Yahutta mezarlar da diyor kokulaştırılmayacak Ölüyü koku, kokulaş, yani ölü yıkandıktan sonra kefenine oku koymak, Ve onu kokulaştırmak bir sakınca yok, ölünün kendisini. Ama mezarın üzerinde buhur muhur koku moku çiçek miçe, kokulu çiçek koymak kesinlikle diyor ki bu kesinlikle caiz değildir. او يجعل عنده مسجد veyahutta kabrin yanında mescit yapmak kesinlikle biz bunu caiz görmüyoruz. او علم veyahutta bazı şiarlar veyahutta işaretler yani işte mesela diyelim ki bazı yerlerde biliyorsunuz mesela diyorlar ki bazı kabirlerde yeşil örtü görüyorsunuz diyorlar ki bu seyyittir. Yani çünkü sözde yani seyitler yeşil elbise giyerler. Onun için bazı mezarlar gittiğiniz zaman doğuda bazı mezarlar mesela şimdi şiilerde de var. Dikkat ediyorsanız şiilerde siyah sarık var beyaz sarık var. Siyah sarıklı olanlar tamam mı? Bunlar Ayatullah'tır veyahutta seyittirler sözde. Beyaz sarıklı olan kişiler bunlar hüccet İslam'dır ve seyit değiller. Diğer başka ülkelerde ve Türkiye'de ve özellikle bizim doğuda mezarı üzerinde yeşil bir perde gördüyseniz işte bu nedir? Bu seyittir Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın neslindendir anlamı. Ve diyor ki o alem, bu gibi işaretler veyahut bu gibi şialar da koymak kesinlikle caiz görmüyor. O veyahut veyahutta mezarların üzerine yazı yazılmak da görmüyoruz ve bu haramdır diyor. Bunu kim söylüyor? Gidiniz Türkiye'de bakınız Türkiye'de Türk toplumunun mezarlarının belki %99'undan fazla hepsinin üzerine yazı yazılıyor. Bu İmam Abu Hanife, bu İmam Abu Hanife ve ile İmam Abu Hanife'nin hocaları ve İmam Abu Hanife'nin öğrencileri kitabı söylüyorum. İsmi Kitabul Eser. Tamam mı? Kitabul Eser bu İmam Muhammed'in Abu Hanife'den naklettiği sözlerdir. Tamam mı? Ve İmam Muhammed rahimallah aynen diyor. İmam Abu Hanife'nin hocaları ve İmam Ebu Hanife'nin aynen ben de söylüyorum ve bu caiz Ve la yuktab ve yukrah al acr en yubna bihi ve yudhilhu al kabr. Ve dikkat ediyorsanız arkadaşlar bu adam Abu Hanife'nin en önemli öğrencilerinden birisidir. Peki hani Hanifiler? Bizim Türkiye'de Mısır'da, Suriye'de hani bu hanefilerin kabirleri hepsi yazılar yazmışlar, Fatiha, Ayetül Kürsi isim, doğum, ölüm bilmem ne, e, mermerleştirilmişler demirleştirilmişler bilmem ne yapmışlar bunlar o zaman ne Abu Hanife'ye uyuyorlar, ne de İmam Muhammed'e ne İmam Yusuf'e, bunlar daha doğrusu şeytan ve şeytanın dostlarına uyuyorlar bunlar şeytan ve şeytanın dostları dostlarına ne yapmışlar? kendilerine imam yapmışlar veyahut da kendilerine önder yapmışlar Yahutta Hristiyanlar ve Yahudileri örnek alıyorlar. Ha o zaman ben Hanefiyim daha doğrusu ben Müslümanım deyip ve özellikle İmam Muhammed ve İmam Ebu Hanife'nin sözüne dayanarak ben Hanefiyim diyen bir insan o zaman İmam Ebu Hanife'ye uysun İmam Muhammed'e uysun, İmam Yusuf'a uyusun, mezarlarını akrabalarının ve da mezarlarını tamam mı? Bu şekilde yapmasınlar, Allah ve Resulüne itaat etsinler ve ona isyan etmesinler. Allah ve Resulüne itaat etmek bitireceğiz. Bu 4 mezhebin görüşünü anlatacağız. Tamam mı? İkincisi el mezhebu'l-Maliki. İmam Malik'in mezhebinde de bu gibi şeyler nedir? Bu gibi şeyler haramdır. Bir, İmam Malik rahimahullah قال İmam Malik رحمه Allah. في المدونة bir kitabı onun bir kitabı var ismi el-Mudawwana. أكره تجسيس القبور والبناء عليها. Kabirlerin mermerleştirilmesi, sualaştırılması veya onların üzerine bina ve kubbe yapmasını diyor. Kesinlikle ne yapmıyorum diyor, caiz görmüyorum. Yine İmam Malik'in mezhebinden, alimlerden birisi diyor ki, ismi el-Şeyh Halil fil-Muhtasar diyor ki, وَتَطِينَ الْقَبْرِ اَوْ تَبْيِيدُهُ وَبِنَا عَلَيْهِ ve in وَاِنْ بُهِبِهِ بِهِ فَهُوَ مُحَرَّمُونَ kabri mermerleştirmek veyahut da sualaştırmak veyahut da taşlaştırmak, binalaştırmak, kubbeleştirmek kesinlikle bu nedir? diyor ki caiz değildir. Öbür tarafta İmam Şafii'nin mezhebi. Üçüncüsü İmam Şafii'nin mezhebi. قَنَ الْاِمَامُ الشَّافِعِ فِي الْاُمْ İmam Şafii'nin el-um diye bir kitabı var. Bu kitapta diyor ki İmam Şafii Rahimahullah Allah'a ve ohibbu an la yubna wa al-qabr diyor ki mezar ne sualaştırılması ne de üzerinde bina yapılmasını caiz görmüyorum diyor. Velike yesbeh zina Çünkü bu diyor zinet ve yani e, ne yapmak için el yani böbürlenmek için gösteriş gösteriş ve böbürlenmek için işte Bakınız deminki söylediğim gibi yani bir kişi babasının mezarını bizzat bir kardeşim bana anlatıyor. Ben diyor babamın mezarını böyle şeriata göre yaptım. Ama diyor mezarlar hepsi. Mezarların içinde bir tek benim babamın mezarı diyor şeriata göre. Ve herkes benim aleyhimde konuşuyor. Meclislerde şurada burada işleri güçleri filan kişi babasına hiç babasına hiç hayrı yok. Böyle bir hizmet yaptı. Heh. Bakın o kadar parası var o kadar zengindir babasının şu babasının mezarın haline bakınız. En fakir adamın babasının mezarını bakınız. En zengin adamın babasının mezarına bakınız. Herkes diyor meclislerde konuşmanı şurada burada kahvelerde herkes diyor benim aleyhimde konuşuyor. Ve bana sordu. Dedi ki Şerif abi ne yapayım ben? Gece gündüz herkes benim aleyhimde konuşuyor. Annem ikide bir oğlum oğlum oğlum sen milletin diline destan oldun. Ya utan bu adam bu milletten. Şu milletin milletin dilini kes artık. Geldi bana dedim ki sen annene itaat etme. Oğlunun oğlunun annesine haramda itaat etmesi haramdır. Babasına itâat mesel. Bir baba çocuğuna desek ki git oğlum bakkaldan bana bir sigara getir derse vallahi gidip onu asa Allah'a isyan etmiş olur. Çünkü sigara haramdır. Ve bunu ben özellikle bu soruyu yani bu kelimeyi bazen böyle zikrediyorum değil ki şirk git bana bir bakkaldan bir bira getir oğlum veyahut otta bir konyak getir veyahut otta bir rakı getir veya otta efendim bir paket sigara getir o çocuk babasına itaat ederse Allah'a isyan etmiş olur ve Allah'ı kızdırmış olur ve dedim ki aleyhissalatü vesselam şu hadisini zikrettim aleyhissalatü vesselam diyor ki la taata li fi masiyatillah ve bir rivayette la taata li fi masiyatil halak tamam mı Allah'a isyan konusunda hiç bir yaratılmışa itaat yoktur. Anne, baba, müdür, patron, asker, e, general, kim olursa olsun, haramda, şeritte, bidatta itaat etmek caiz değildir. Tamam mı? Evet. Ve diyor ki burada İmam Şafii Rahimahullah naklen İmam, İmam Nevevi Rahimahullah <gülüyor> ve biliyorsunuz İmam Nevevi, İmam Şafii mezhebine göre amel eder ama sahih hadisi gördüğü zaman sahih hadise uyuyor. Onun bir kitabı var ismi El Mecmu. İmam-ı Nevavinin rahimehullah. Diyor ki: "Kâl eş-Şâfiî İmam Şâfiî ve eş bağlı olan bütün alimler şunu diyorlar: "Yükrahu en yucassas kabr ve en yuktab alayhi ismu sahibi." Bütün Şâfiîlerin kulakları çınlansın. Ve mâlazauş doğuda da Şâfiîlerin mezarları. Mezarların, mezarların birçoğu ancak Allah'ın istisna ettiği bazı insanlar müstesna diyorum devam. Kaideyi bozmamak için çünkü bazı Müslümanlar Allah, maşallah gerçekten tam şeriata göre kabirlerini yapıyorlar. Ama bazıları da uymuyorlar. Bu Şafiiler, Hanefiler, Malikiler hepsi öyle. Tamam mı? Burada diyor ki İmam Şafi. İmam Nevi Şafii'den ve Ashab'dan naklediyor. Yükrah en yücesesül kabr av yuktab aleyhi ismu sahibi. Mezar bedanalaştırılması, boyalaştırılması sualaştırılması mermerleştirilmesi veyahut da üzerinde yazı yazması diyor kesinlikle biz bunu ne yapıyoruz? biz bunu caiz görmüyoruz. av delik. dâlik, av ve aleyhi da kabrin üzerinde bina yapmak kubbe yapmak kesinlikle bunu caiz görmüyoruz. ve hede lâ fihi indene diyor ve bu diyor bizim yanımızda yani bizim mezhebimizde alimler arasında hiç ihtilaf yok. o zaman şafiilerin bütün alimleri bil ittifak mezarları mezarları yükseltmek, mezarların üzerine yazı yazmak, bedanalaştırma, sualaştırma veya hutta mermerleştirmek kesinlikle Şafii mezhebinde de nedir haramdır. Yine İmam-ı rahim rahimehullah yine aynı kitapta diyor ki ve qale thumma qale ey İmam-ı ve la farq fi'l bina' beyne en yubna kubbe av beyten av gayriha bu diyor bina ister kubbe olsun, kubbemsi bir şey olsun, isterse ev şeklinde olsun, isterse oda şeklinde olsun bizim yanımızda hiçbir farkı yoktur. O zaman dikkat ettiyseniz İmam Abu Hanife'nin mezhebinde, Malik'in mezhebinde, Şafir mezhebinde hepsi aynı şekilde. Dördüncüsü el mezheb el Hembeli ve bu son. Ahmet bin Hembel'in mezhebi. Kale Ebu Davud ve biliyorsunuz İmam Ebu Davud yani Sünen'in sahibi İmam Ahmet bin Hembe'nin öğrencisidir. Aynı zamanda İmam Bukhari'nin öğrencisi. Semi'tu Ahmet yaqul İmam Ahmet'in şu şekilde söylediğini duydum diyor. La yüzebe alal kabr <gülüyor> min tuvab gayrihi diyor. İmam Ahmet bin Hembe Rahim Avla diyor ki mezardan çıkan topraktan başka bir toprak toprağın mezarın üzerine koymak diyor kesinlikle caiz görmüyorum illa an yusawa bil ard fe kennehu fi zalik ay yani bir karış çıkacak şekilde ve yukrahu al bina ala al qabr wa tajsisuhu wa al kitabat ala diqqati nazar arkadaşlar dört mezhep imamı ve bu mezheplere mensup olan bütün alimler aynı şeyi tekrar ediyorlar diyor ki ve yukrahu al bina ala al qabr mezarlar üzerine bina yapmak kubbe yapmak diyor ki caiz görmüyoruz wa tajsisuhu bermerleştirilmesi boyalaştırılması, suvalaştırılması kesinlikle caiz görmüyoruz. Vel kitabetu aleyh ve mezaların üzerine de yazı yazmak kesinlikle caiz görmüyoruz. Neye dayanarak? Lime rava muslimun rahimahullah fi sahihihi kal nehe rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en al qabr. Allah resulü aleyhi ve sellem mezarın tesis edilmesi ey yani suvalaştırılması, badanalaştırılması, boyalaştırılması mermerleştirilmesi kesinlikle yasaktır ve an yubna bu Allah aleyhi ve sellem sözüdür bu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü. Ve an yubna mezarın üzerine bina yapmak da haramdır. Kubbe bina ne olursa olsun. Ve an yuqad ve mezarların üzerine oturtmak da haramdır. Tamam mı? Zade Tirmizi, İmam Tirmizi rahimeullah şu ziyadey ve an yuktuba alayhi ve mezarların üzerine de yazı yazmak kesinlikle haramdır. Tamam mı? fıkh mezhebi fıkh mezhepleri 4 diyor. Fıkıh mezheplerinin dört imamı ve bu imamlara mensup olan bütün alimleri ala tahrim el ala el al kabr hususan diyor. Mezarların üzerinde bina, kubbe, yazı yazma, yüksekleştirmek kesinlikle hepsi bil ittifak haramdır diyorlar. Tamam mı? Ve İmam Şafii rahimehullah diyor ki: Rahimehullah ra'eytu el eime Mekke Büyük imamları diyor Mekke'de onları gördüm diyor. Ya'murun bihadm meyubna ale'l kubur. Mekke imam Şafii biliyorsunuz. İmam Şafii Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in neslindendir. Yani seyyittir, ehlibeyt'tendir. Gazzed'de doğdu. Babası vefat ettikten sonra annesi Gazze'den yani Filistin, Gazze şehrinden onu Mekke'ye getirdi ve Mekke'de büyüttü ve Haram'da orada alimlerin dizi dibinde ilim öğrendi. Sonra belli bir dönemden sonra Irak'a gitti. Belli bir dönemden sonra Irak'tan Mısır'a gitti ve bu şekilde İmam İmam Şafii rahimeullah hem Medine ilminden aldı, hem Mekke ilminden, hem Irak Irak Bağdat, Kufe'den aldı hem de Mısır alimlerden onun için bir onun bir iki kavli var. Bir yeni yeni yeni kavli ile eski kavli yani mezhebi ilk mezhep ve son mezhep gibisiyim. Tamam mı? Ve burada diyor ki bu Mekke'de bütün Mekke'de ne kadar bir alim gördüysem hepsi mezarla yüksekliğine yükseltilen mezarların yerle bir edilmesini emrettiklerini gördüm diyor. O zaman dikkat ediyorsanız arkadaşlar, arkadaşlar. Allah Resulü ve Sellem'in sözü, ashabın sözü, tabiîn, etbâ'ut tabi ve bu çizgide olan alimler ve özellikle ehl sünnet vel cemaatın dört imamı ve bu imamlara mensup olan Müslümanlar ve ben acizene bunu konuşurken biz devamlı ehl sünnet vel cemaatın delilleri çerçevesi içerisinde konuşuyoruz <gülüyor> rafizileri şunları bunları biz kesinlikle konuşmuyoruz çünkü onlar rafızidir biz sünniyiz alenen söylüyorum onlar rafizi şii biz sünniyiz biz sünnilere göre konuşuyoruz ve onları hiç karıştırmıyoruz çünkü Onların delilleri bizim yanımızda hiçbir zaman delil değildir. Ve nerede bir bid'at, nerede bir kurafe, nerede bir şirk varsa hepsi onların yanındadır. Görüyorsunuz Irak'ta, Suriye'de, şurada, burada mezarlardan medet bekliyorlar. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Ali, ya Ali, ya Fatıma, ya Ful, ya Buk. Ve hep onlardan medet bekliyorlar ve hep onlara tapıyorlar. Tamam mı? Biz sünni toplu aleyhissalatü vesselam'ın sözüne Ashabın sözüne, tabi'in et, tabi'in ve bu çizgide olan alimlerin sözüne göre amel etmemiz gerekiyor. Ve bu her sünni Müslümanın üzerinde vaciptir. Heze ve Allahu a'lem ve sallahu aleyhi ve sellem ve baraka nebine Muhammed ve ala alihi ve sahibi ve sellem Allahumma ve bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illa testağfiriku ve tuhu uleyk. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse inşallah tekrar bu konuya gelecek baza devam edeceğiz. 4 mezabin, 4 Bu konuda ittifakları var. Ama %100 yüz olmasa da yüzde %99 İş, yok. Yok. %100, %100, 100, %100 ittifak var. %99 mezar var da şu anda. Ha öyle. Mal asafiş şedid Çok kötü. Ümmetin hali Allah Allah razı olsun, öğrendiler. Bir şeyler yapıyorlar, yapılıyorlar Ha, ee, çekimsel misin dersin? E, bu sefer çekimsel kaldım hocam. Onu da açıklıyorum. E, bu yıkıyacağımız mesela Amerika'da. Bazı bir sebeplerden dolayı adam bizi çekimsel bıraktı. Ama doğru ama yanlış. Bu şeylerden dolayı insanlarının farklılığı işte. Acaba benim görüşüm yanlış mı? Çok doğru söylüyorsun. Hani. Söylüyorsun değil mi? Evet. Gerçekleri söylemekte yarar vardır. Gerçekten doğru ha. söylüyorsun. Onun için bölündük hocamız. Bana gelince, kendi, he, kendi şahsıma gelince... A grubu, B grubu, D grubu, evet. D grubu, Kendi şahsıma gelince de hocam, ben rahatsız bir vatandaşım. Ben akşama kadar hepimiz risk peşindeyiz. Akşama kadar tane dışarıdaysam. Akşama gelince yemek yediğim zaman benim şu kalçaları, şu düzlerim her yeri alıyor. Topluma da, fazla sen, gidemiyor. Sen, sen Süleymancılarla, Hasancılarla, Muhammed Şeriflerle oturmaya gerek yok. Kendindin. Mesela 3 kişiyle sevişiyorsun. 3 kişiyle oturup bir ders yapınız. Açınız. Mesela ee, Kur'an-ı Kerim'i bir tefsirin bir yerinde veyahut da bir süreyi veyahut da işte abdestle ilgili oruçla ilgili, şöyle ilgili helalle ilgili, haramla ilgili bir sürü kitaplar var. Yani mesela senin nazın beş kişiye geçir. Bu nazın geçen beş kişiyle beraber haftada bir gün bir saat. Evet. Hem birbirinize görmüş Vallahi olursunuz. Hocam. Hem birbirinizle çay içmiş olursunuz. Vallahi haftada hocam. bir gün. Ali Sen diyor ki tamam mı? Az bir amel Devamlı olan bir amelden az tamam bir Hı amel çoğu arada bir yapmak bir amelden daha hayırlıdır. Yani mesela devamlı heh, Diyelim ki sen senede bir on bin defa Subhanallah diyorsun mesela. Ama her Allah'ın günü günün belli bir saatinde desen ki mesela üç defa Subhanallah Subhanallah Subhanallah tamam mı? Ve devamlı yapıyorsan senede bir sefer on bin defadan söylemen Allah kalbına daha değerlidir. Günde Yani her gün üç defa söylemen daha değerlidir. Yani bu yani hani bir örnek veriyor. Mesela tamam, Mesela Aleyhisselatü Vesselam'ın sabahleyin yaptığı zikirler var. Mesela Aleyhisselatü Vesselam yüz defa sayarak La ilahe illallah vehdâ ve la şerîkâ l-ahlehumun felâhul hamdû aleykû l-şerîkâ Subhânallâhi ve bihamdi tam mı? Bunu ne yapıyordu? Ali Vesselam söylüyordu. Ondan sonra, subhanallahu, ve allahu akbar. Bunu yüz defa söylüyorum. Ve yahutta Subhanallah yüz defa, elhamdülillahu yüz defa, ve yahutta allahu akbar yüz defa. Tamam. Aleyhisselatü vesselam'a on defa salat selam getirmek. Her sabah hisselatü bunları yapıyor. Ama bazıları ne yapıyorlar? Bazıları, mesela özellikle tarikat eğiliyorlar kardeşlerimiz, müritlerine adam diyor ki mesela, sen diyor, mesela sen biraz kıdemlisin, beş senelik bir müritsün, diyor ki sen, Günde 5000 Allah lafı çekeceksin. Diğeri üç senelik diyor ki 3 Diğeri iki senelik 2 Diğeri bir senelik bin. Yeni gelenler diyor ki 10, 100, 30, hep böyle şeyler. Her bu yani saat ve sayının saydığı üzerine sayıyla tesbih yapmak bir dattır. Saydığı yerlerde sayacaksın, saymadığı yerlerde saymayacaksın. Hiç sayi saymadan, devam. Nerede olursun, taşı koyarken, heykelerken bilgisayarın tuşunu oynatırken efendim ne yaparken gire böyle söyle subhanallah elhamdülillah Allah'u Ekber Allah'ım sallallahu Allah. devamlı Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dilin zikirle ne olup meşgul olsun tamam mı? budur yani Aleyhisselatü Vesselam sünnetini açmamak lazım ama çok az bir şey devamlı yapmak çok bir şeyi hayatta bir sefer yapmaktan Allah katında daha diyebilir. Mesela sen her gün sabahleyin kalktığın zaman sen kalkıyorsun. Fecr namazını kılıyorsun. Tesbihlerini yapıyorsun. 5 dakika. 5 dakikanı şöyle bir kitap oluştur her gün. Helal ve haramla ilgili, şirke ilgili, tevhidle ilgili, ee, zikirle ilgili bir kitabı al. Bir sayfayı 5 vakit 5 dakikanı bir sayfaya ver. 30 günde 30 sene sayfa okumuş olursun. Yani 15 yaprak. 5 dakika kim desek ki günde beş dakika benim vaktim yoktur demek ki sen yarancının ta kendisisin. Kim olursa olsun. Benim babam bile olsa. Evet. Çünkü biz Müslümanlar nice vaktimizi televizyona gırgırğa ibetet edip kudaya veriyoruz. Bur bur bur bur bur bur bur bur bur bur Dükkanların önünde, evlerde, odalarda, kahvelerde, memnelerlerde. Bütün bunlara vakit var. Allah için beş vakit, beş dakikada, beş dakika bir kitap okumaya vaktini veremiyor. Niye? ya hocam hiç vaktim yok. Ya, acil Hangi Müslümanın beş dakika vakti yoktur günde arkadaşın? <gülüyor> Davul dayım ben evet. bunda haklı mıyım? Haksız mıyım? Yani beş dakika kimse, billahi hiç kimsenin beş dakika, günde beş dakika boş vakti yok mu? Var. Bakınız bir kitap yüz sayfa olur. Saatlerce oluyor bu. Bir ayda bir kitabı bitirir. iki ayda iki kitap, üç, üç ayda üç kitap. Bir senede on iki tene kitabini düşün Düşün, bu hani Türk toplumunda bir söz var, dedelerden bir söz var. Damla damla göl olur demişler. Damlacıktan evet. sebebidir. Damla damla göl olur. He, yani damladır, bu damla peş peşe devamlı akıyor, akıyor bir bakın bir kova doğmuş ki damla olarak gördüğün zaman diyeceksin ki bunun hiç değeri yoktur. Ama bunu sen o damla boşu boşuna aksın böyle altına kova koyma o zaman bu israf olmuş olur. Çünkü o damla bir kova oluşturuyor. O zaman sen bir kovanın boşu boşuna gitmesine sebep olmuş olursun. O zaman sen bu israfa nedensin. O zaman Müslüman vaktinde israf olmayan vaktinde israf yapmayacak. Vaktini değerlendirecek. Sen diyor ki Vakit kılıç gibidir. Sen onu değerlendirmezsen, o seni keser. Müslüman vaktini bölecek. İşte, mesela 5-8 saat işine, 3-4 saat uykusuna, 1 saat yemeğine, 5 vakit namazına mesela 2 saat ayıracak. Evet. Hanımıyla, çocuk, çocuğuyla konuşmak mesela 1 saatini verecek. Evet. Bu şekilde yani vaktini taksim. Akıllı bir Müslüman vaktini taksim. Başla. Evet. Dolayısıyla şimdi bak. Şu hadis bu müstak. Bu hadis de doğru. Hamde Hamde sahih-i Müslim. Ne? Şey dedi de şara bıraçdan sutre'den sabit yapıyor. Doğru mudur? Ben orada tepki aldım hocam. Tamam, doğru çalışıyor. Vatandaş geldi dedi ki, "Ya bunu neden getirdin buraya?" Oğlum çalışıyor sor. Sen Ben hırsız galiba. <gülüyor> o biri geldi dedi ki, ben rahatsız oluyorum. Ha öyle, çocuk hocayı çağırdım ben. Dedim çünkü, benden emret. Şimdi yine güzel, geldik buraya, Allah rızası için bir iki bir şey aldık değil mi? Burada beni soğuttular canım. Vallahi soğuttular. Bu akşam çekildiğimiz bu mübarek gecenin hurbeti için, vallahi soğuttular beni. Yani kendi kendimden de şüphelerime başladım acaba ben doğru mu yaptım yanlış mı yaptım? Ha doğru yapıyorum ama vatandaşın karşıyı yanlış. Yani benim benim hocam açık söylüyorum, birileri duymuşlardır. Bazı bir toplumda yerim yok. Neden? Gerçekçi olduğum için, beş vakitlemez olduğum için, yani onlara asi geldiğim için yerim yok. Evet, genelde. Onun için bazı bir nedenlerden dolayı. Kim sert aldı hocam? Böyle devam. Rabbim celle celalühu haktan ayırmasın. Amin. Ha, niye? niye gelmeyin? Neden? Bir iki Allah. Niye gelmesin? Gelir. Ne alsam? Nur'dan, sere'den, şundan, buradan. Ne dedi? Allah inki razı olsun. Allah, Allah her ihdinde razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Aa annem de razı. Sizden de benim de razı. Hani ben Allah am. Allah am. başta söylediği gibi yani illa A grubunun B grubunun meclisine girme şart değildir yani. Girmiyorum. Sen bir Müslüman olarak yani bir Müslüman olarak Ayet-üs-Sema'nın söylediği sözden örnek alarak yapması gereken şu Aleyhisselam diyor ki talab-ül ilmi faridatun ale kulli muslim sen bir muslüman olarak bu farz olan ilmi yani farz-ı ayn olan o farz-ı ayn demek nedir biliyor musunuz? her Müslüman erkek ile Müslüman kadının üzerinde yapması gereken farz olan ilim demektir. Namazıyla ilgili Kadın hayızıyla ilgili, nifasıyla ilgili, çoluşun terbiyesiyle ilgili, namazıyla ilgili, çarşafıyla ilgili, hicabıyla ilgili dışarıya çıktığı zaman nasıl çıkabilir, şunları, bunları işte böyle, tamam mı? Kocasına nasıl itaat edecek, çocuklar nasıl terbiye edecek, bütün bunlar. Erkekler yine o şekilde işiyle ilgili, işi esnasında kimseyi kandırmayacak, kimseden çalmayacak, kimseyi hıyanat etmeyecek, tamam mı? Kimse ne yapmayacak, şu bu falan filan, işte şu şirptir, bu haramdır, bu falan filan. Bunlar nedir? Her Müslümanın öğrenmesi üzerinde farzdır. Öğrenmezse Allah Celle Celaluhu onu hesaba çekecek. Ha o zaman bir baba hiçbir gruba gitmezse alacak bu doğru kitapları dediğim gibi acizane haftada bir gün haftada bir gün Allah için Çoluk çocuğuyla nasıl şuraya buraya gitme günler ayarlıyor ve saatler ayarlıyorsa kabap yemek için yer ayarlayabiliyorlar. Şiş takmak için ayarlabiliyorlar. Bilmem yapmak için vakit bulabiliyorlar. Evet. Ama başka bir şey için hiç vakit bulamıyorlar. Şimdi biz burada kebap yapsak şiş, tavuk şişi, şiş tavuk yapsak, Öyle çağırsak burada bin kişi olacak. Evet. Ama Öyle bir de ders yapmak için hiç ya. gelmez. Yapınız, bakın ab, birisi yapsın. <gülüyor> Tabii ben bu adetim değildir ama bazı de şartlar yapıyor. Sen yapsın. Bir yapsın, eğer her söylediği kişi gelmese dinki Muhammed Şerif'in dersi. <gülüyor> o zaman bir baba <gülüyor> illa da Muhammed Şerif'in dersine arbabtan Hasan'ın, Abdullah'ın şahinin şunun bunun dersine gitmesi şart değil. Kendi çocuğo çocuğu arasında bir haftada bir gün bir ders yapsın ya. Kuzu var, karısı var en azından. Kuzu yok, karısı var. Çocuğunu okusun kendi dinlesin. Çocuğunu okut oğlum mesela okumayı bilmiyorsa. Allah Celle Celle ne diyor? Evet. Ale Okumasını biliyorsan sen oku. Öğren. Ve kitap okurken kafana takılan bazı şeyler varsa senden daha bilgi olan kişiye sor. Evet. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celle diyor ki bilmiyorsanız bilenlere sorun. Sen al kitabı, oku. Vallahi kitapta kafana takılan bazı şeyler var. Allah. Yok Muhammed Şerif değil canım. Muhammed Şerif işçidir. Başka bir işini arasın. Evet, Abi ben. Çünkü mesela. Ben başka hocayı başka, başka bir şeyhi şey arasın. Ya da hocam valla ben bu kitapta işte şu kitapta okuyorum da. Şu cümleyi kafam yani, takıldı nedir? Diyecek ki işte şöyle şöyle şöyle. Çözemiyorsan başkası sana çözecek. Çoluk çocuğu arasın. Ve bu her baba üzerinde farzdır. Çoluk çocuğuyla en azından çoluk çocuğuyla oturup kendisi ve çoluk çocuğu için ihtiyacını bildiği için bir baba çoluk çocuğun ihtiyacını bilmez mi din konusunda? Evet. Namaz kılmıyorsa namaz kılmayı teşvik edecek mesela. Evet. Tamam mı? Günah yapıyorsa günah yapmaması için nasihat edecek. Tamam. Namaz kılmasını bilmiyorsa namaz öğretecek. Namaz arada bir terk ediyorsa oğlum terk etme. Bak Allah Celle ve Celle işte böyle söylüyor. böyle söylüyor. Yani her baba çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını biliyor. O zaman bu güzel kitapları kendine ders olarak açacak evde haftada bir gün biz demiyoruz her gün her gün her gün çocuğunu doktora nasıl çocukları mesela sağa sola götürüyorsan haftada bir gün yine haftada bir gün çocuk çocuğuna bir ders yap. İnanır mısınız bak han diyorum ya haftada şey günde bir sayfa bir sayfa veyahut da günde bir satır diyelim. Günde bir satır ayda 30 satır yapar. Günde bir satır kimse okuyamaz mı? Hiç kimse vaktini bir satıra veremez mi? Herkesi veriyor, herkesi. E, o zaman ayda otuz satır oldu kardeşim. Ayda otuz satır oldu. Bu otuzu on iki aya çarptığın zaman ne kadar olur? Üç yüz otuz altı mı? Satır. He. Üç yüz altmış beş satır. Düşün. Ama bunu nasıl yaptığını da bilmezsin ama bak demek ki değer var. Tıpkı yani atalarımızın söylediği gibi. Damla damla damla göl olur. Veyahut da damlaya damlaya göl olur. Bu böyledir yani. Evet, evet, evet. Evet. Allah senden ölürsün hocam. Senden, evet. Bir şeyin değeri, ondan evet. Evet. Söylerim söylerim ki emin ol böyle bir böyle bir şey kalka bulamayacaksınız. Yani şu adam bulamayacaksınız. Türkiye'ye döndüğünüzde bağlan. Türkiye gidiyoruz uçakla havada başlarız. Akıbaten bulamayacaksın. Ama çok Yani hocam burada bir bence şeydir abi, yani, nimet Allah razı olsun yani burada eee bir bakalım ee, da mücadele verelim. Gece üç buçukta havalarına kelle paça yemeyi gittik. <gülüyor> gece üç buçukta. Havalı aranının elli <gülüyor> kilometre otorabında. Kaça yemek için? Kelle paça. 20-30 kişi. Hem de kimler geliyor? Öyle mi <gülüyor> bir telefonda ha? Üç buçukta <gülüyor> kalkın. Teheccüd namazı kılalım derse hiç kimse kalkın. Üç buçukta <gülüyor> değil ama gece ikiye kadar oturuldu. Üç buçukta oturuldu. ya. oturuldu yani. Hava aranının belki elli kilometre otorabında. Şeytanın işleri makasız gibi yani evet. makasızı koyuyorsun ya yani. evet. demirin küçük küçük ondan ondan daha küçük şeyleri çekiyor böyle. Şeytanın hoş gördüğü şeyler devamlı böyle ne yapıyor? Evet. Şeytan onları süsleştiriyor, süsleştiriyor. Evet. ne? Başka işte. evet. evet. evet. bir şey. Evet. Şöyle de. Ben daha bir şu çay sıbırılır. Ne? Bir daha, bir daha bu yere. Böyle öyle gel, böyle gel. Hamamda orada otur. Mikrofonla işim var mı? Yok. Çıkar o zaman. Başka odalar var. Yani. Ya bir yer alsayık. Başka odalar mı var? WhatsApp'tan. Yani. Ölümün ne zaman geleceği belli değil. Bak oğlum bir arkadaşımız kalp krizi geçirmiş. Ölmüş Ankara Gülüz'le. Arkadaşımız daha 47, 48 yaşında. Allah Allah Allah. Genç birisi. Şimdi bana mesaj geldi. Kalp krizi geçirdi. Yapaydı. Yarışlar mı geçeceğiz diyor. Gerçekten yine. Bu kadar fani yani. Ölümün ne zaman gelecek? İstilemiyoruz. Belli değiliz oğlum. Kalk çarşında gelecek. Ne zaman gelecek? Çıkacak. Oğlum evlen mi? Ya. Ben onun şahısında olmak lazım yani, kaffette <gülüyor> olmamak lazım aslında da açtık. Işte. Evet. Dünya, dünya var yani. Bunu dünya dünya dünyayı, dünyayı ya Bunu kapatıyoruz. Acayip insan kaffetler tabii Dünya işine çok var. Dünya işine... Dünyayı... Tartacağız şimdi. Yarın verecek misin gibi... Aynı zamanda çalışacağız. Sıkar edelim. Evet. iyi yapıyoruz efendim. Evet. Birinci... Söylediğini çok iyi <gülüyor> yapıyoruz. Türkiye'de bize hadis diye söylemişlerdi. Haddis diye öğretmişlerdi. Onu hadis falda eğmişler. Onu da bir durma mı Ulema ümmeti İsrail diye ben hadis olarak biliyorum. Dedi yani bu uydurma. Ulema ümmeti keb ke, ke İsrail. Ne bir <gülüyor> kitabı var. Bu konularla ilgili. Böyle bir kitap, halk dili üzerinde hadis olduğunu bilip de doğrusu hadis 10 sözler. söz ver. Uyumuştur Hangi sorumuzu? Sadiyesi. Sadiye. Baktığın zaman ama makul böyle güzel sözler. Yani ne. güzel sözler. Yani, yani güzel sözler, güzel hikmetler. Hikmet de güzel de oluyor. Var. Bir de şey var hocam, ee, Recep, nasıl, sen dahil diyorsun, Recep, ee, Resulümin, Şaban benim, Şamaz'a bir ümmetimin ayağıydı. Eyl bin Hanisluh. Hadis teyzecik Şehrullah diye var mı? Şehrullah'ın müharram var. Şehrullah'ın müharram var. Dünya ahireli terrasıdır. Böyle bir hadis Dünya ahireli terrasıdır. Dünya mazraatı lahire, bu ahire. Yani. Bu bunu da söz, söz abi bu söz de zaten bir baktığın zaman yan, yanlış bir şey yok. Yok yanlış diyor. Dünyada yok. çalış. Yani ahirette rahat et yani. Yanlış diyor. Bu, bu, bu, bu hadi sorabilir. Buna muhalif gibi durmuyor. Diğerlerine bakınca hemen anlıyorsun bir şey muhalif. Oldum. Bir de şey var. Her coin kendi başından asılır. Sana ne kardeşim diyor, adam diyor bir şey yapıyordu. Sen kendine bak diyor, her koyun kendi bacağından asılır falan diyor. Bu ya, tamam. Yahudilerin sözü diyor. <gülüyor> yani bunu şey. karışma diyor onun kimseye. Karışma, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak kim ne yaparsa yapsın diyor. Sen, sen kendini, kendini yormaya olur. bak diyor, iyi bir insan ruhu Bu da Yahudilerin sözü Bana dokunmayan yılan, <gülüyor> bin. bin yaşasın, bin yaşasın. Bir de şey, üzüme bağını sorma? Ya sen <gülüyor> üzüme niye bağını sorma, bırak diyor, İşte gelmiş gelmişti önüne diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nereden gelmiş Julağ mı? Yok, Yahudi. Yahudilerin şeyi bunlar. İslam dininde sarıtan gibi oldu bu Adamlar an içtiler. daha öncede göstermem onları kayıptan çıktıktan sonra da and içtiler Hayatları boyunca bu din aleinde çalışacaklarına dayan. Münavec'in de bu dinin İngiliz bu tane İngiliz bir şey parlamenter değil öyle bir şey Almış Kuran'ı yırtmış hocam i̇şte, Demiş ki yanlarımda seyahat edin Sen çok aptal birisin demişler kendisi. Sen bu Kuran'ı alıp yırtarsan Müslümanlar 50, 100, bin, 100, 100 milyon tane basarlanır diyor Sen bu şekilde Kuran'ı yok edemezsin Ufzaları Kuran'dan edeceksin diyor İnsanları Kur'an'dan uzaklaştıracak şeylerle yaklaşacaksın onlara. Yani ancak bu şekilde yoksa sen şey alırsın. Sen şu Kur'an'ı yırtarsan Müslüman inadına gider sana 50 bin onlar tane daha basar. Daha. daha kudühen. Hı -hı. Ben nitekim çoğun ettikleri de onlar olacak diyeceğim. Türkiye'de bir tarikat şeyini, Seyyid Kutub'un mektebelerden ne kadar bir fiziler varsa onları alıp her her müdürüne, müdürüne diyor ki, her mürit Mekkebeden bir Fizilal Kur'an alacak ve onu yakacak. Yakacak? Ya. Ya. Evet. Bu Türkiye'de bir şey milletlerine bu emri verdi. Tamam. Fizilal yine piyasada yani. Evet. Gökünü almadım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam şu, havlelere göre, Namaz kılmayan işte kişi öldüğü zaman işte yıkanmaz, sahal de, e, defetleri şöyle böyle yapılır, işte mallarından e, e, e, müras alınmaz. Bunlar uygulanıyor mu burada? Yok, uygulanmıyor. Ama sünnette var değil mi bu? Hı? Sünnette var. Nasıl yani? Yani e, Ahmet e, Bin Hamber'in görüşü. Bu görüş Ahmet Bin Hamber şeylerden almış, hadislerden almış. Sen de yani, bu Ahmet'le hemen görüşürüz. Ama uyduramıyorlar. Dost kalmayan kafeden. Doldu garip oldu. Onun için Ben Ayzene başta devamlı Ben Ayzene bazen yeri yani konusu geldiği zaman değiniyorum Ayzene. Şimdi her katıyor mesele katıyor ve mesela veyahut da meseleye nosub olan bir insan kendi mesleğinin görüşlerini bütün İslam ümmetine farz kılmak istiyor. Yani ciddi Hanbeliler, demek ki suyuklar şimdi, suyuklar, mezheplerinin görüşlerini bütün İslam ümmetine farz kılıyorlar. Yani namaz kılmayan, İslam aleminde namaz kılmayan kişi herkes kafirdir diyorlar. Değil, sen, madem ki sen Hanbelisin, mezhebine göre sen, mezhebine kim anilip inanıyorsa sen onu mezhebine tatbik et. Çünkü başka mezheb senin meselesi, ne alaka alakanlar sen başkasıyla? Sen kendi mezhebine mensup olan insanları bu bu şeyi toplu etmiyorsun. Şu anda söylediği Arabistan'da Abdülaziz'in devleti kurduğundan şu ana kadar tamam mı? Tarih-i olan bir kişi onların mezheplerine göre muamele etmiyorlar. Göstersin de bakalım. Abdülaziz'in devleti kurduğunda şu ana kadar hemen hemen 90 yüzü geçiyor. 100 sene geçti herhalde ve da 90'lardan mıdır, nedir? Tamam mı? 180 kadına kaldı mı? Hayır, mezheplerin 130-150 olsun mesela yüzyılların yüzyılların tarihi var. araştırın, soruşturun hayatta Ama daha yok. bir kişiyi mezheplerine Hı -hı. göre namaz konusunda Hı -hı. muayene edilmemiş. E yani. İstatta şu an, kuralımdan bunu duydum. Bir şey kadın, Kur'an izası kanalımda soruyor. Şey bir kadın, şeyha soruyor, şimdiki müftüye. Diyor ki ya Şeyh benim çocuğum öldü, kaza neticesinde öldü. Benim çocuğum bir numara mukadaratçı, bir numara uyuşturucu, bir numara sarhoş, bir numara zinacı. <gülüyor> Hayatında namaz kıldığını görmedik diyor. Evde kullanamıyoruz diyor, kesinlikle. Namaz kılmıyor. Ve işte geçen kaza neticesinde öldü. Tamam mı? Öldü gitti. Biz ne yapalım? ''Bunlar işte mesele göre amel muamene yapar mı?'' diyor. ''Yok, diyor. Nereden biliyorsun sen namaz kılmadığını?'' ''Diyor ki, bu benim oğlumdur, ben biliyorum, bu namaz kılmıyor.'' ''Yok, diyor. Sen bilmiyorsun, ne bilirsin?'' ''Belki bir yere giderken namaz kılmıştır senin hiç haberin iyi olan.'' Anası şehadet etiyor Zulman. He, ya, o da diyor dedi. ki, yok. Yani kadın demek istiyor ki, işte biz bunu böyle yapacağız. Biz namazını kılmayacağız, tamam mı? Cenazesini kılmayacağız, mi defnetmeyeceğiz, sahraya köpek gibi yatacağız. حنبلن? احمد بن حنبلن? يقول شو بده يوق ديور. انو يقين نقلل. يا شيب ديور هذا كان طارق الصلاة. هذا كان صاحب مخدرات صاحب زنا صاحب خمر صاحب كذا صاحب صهراء. في حياته ما صلى ديور. من فين تدري يقول فين تدري انه ما يصلى. يمكن هو رايح للاصطلاحة رايح كذا. يكون صلى. <تصفيق> انا اعلم هذا ابني هذا ابني انا عارق طارق الصلاة. لا لا لا لا. لا لا موكي ممكن o zaman sen hem kitaplarınızda gırıl gırıl konuşuyorsunuz, hem sizin memleketinizde, sizin mezhebinize uygun ama bütün dünya alemindeki Müslümanlara siz kafirsiniz diyorsunuz. İçerisi Millet İslam aleminden de bunlar etkilenerek kendi memleketlerinde herkesi tekfir ediyorlar. Evet. Sen kendi mezhebine göre amel etmiyorsun. başkalarını niçin mecbur kuruyorsun? Evet. Öyleyse, sen niçin mezhebinin görüşünü bütün İslam alemine mecbur kurmak istiyorsun? Tabii. Niçin? Bu senin mezhebinin görüşü. O zaman sen sadece mezhebine hükme, et. yani hükme etme. Bana hükme Ama Allah ve Resulü'nün sözü olduğu zaman o zaman herkese bunu ne yapacaksın? Bunu hükmünü sürdüreceksin. Ama sen kendi mezhebinin görüşün. bütün İslam ümmetinin hükmüne sürdüremezsin. Bu senin hakkın değil. Çünkü bu Allah sözü değil, Resul sözü değil. Çünkü bu senin mezhebinin görüşüdür. İmam, imam, imam. evet, senin imamının görüşüdür. Kulağa razı olsun. Zaten Şerif Hocam'ın özellik bu yani. Şimdi konuyu, detaylı izah bütün, bütün mesleklerden derinleri, şuna. Şuna, şuna, şöyle... şuna, şuna. Cumhur'a göre böyledir. Allah Allah'a gidersin. Yani, cumhur'a göre böyle. Yokudur yani, ya. Çoğunluğuna göre böyledir. Oldum ya. Zaten çoğunluğundur. Oğudur. mi? Buyur, buyur. Türkiye'den emekli oldunuz. He, doğrudur. Allah güle güle yemeği. Benim, benim on dört sene hizmetim vardı. Türkiye'de. Aynen. Evet. Güzel ben çoktan beri herkes bana söylüyordu emekli ol emekli olmuyordu ben yani daha doğrusu kalbim rahat değildi yani. Birimiz yatırdınız değil mi dışarıdan? Birimiz yatırdınız. Hayalmanmaz evet. bir şeymiş. İşte o zaman Allahu ekrem. Eee 2000 dolardı benim düşündüğüm. 6000 dolar. 2 dolarla yani.